Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Merhaba sabahlar devam ediyor sevgili ve Uktay Demirci yerlerini aldılar. Hoş geldiniz efendim. Benim bir sesimde mi bir şey var. Fairence mikrofonun Bey mikrofonunun bana yansıması. Mücadelesi. He. Şimdi düzeltelim. Şimdi bakayım. ...benim mikrofonumun kendi mücadelesiymiş bu... ...benle de alakası evet, yok. Benim kulaklığımın da bir mücadelesi vardı... ...üst üste binince... E, ...mücadele mücadele üstüne bindi denir... ...buna radyoculukta. Evet ilk önce bir kınama ile başlamamız... E, ...gerekiyor sevgili dinleyiciler... ...hakikaten de dün öğle saatlerinde... ...tüm dünyayı şok eden bir olay... ...yaşandı. Bir korkunç saldırı... ...12 kişi hayatını kaybetti... ...Paris'in göbeğinde... ...Charlie Head Boy'a yapılan... Ee, saldırıdan sonra gece boyunca da dünyanın dört bir yanında bunu kınayan olaylar vardı. Biz de bir kez daha hakikaten susturmaya çalışan özgür düşüncenin önündeki bu terör engeline e, karşı tepkimizi göstermek istiyoruz burada. Dün Paris'teki gösterilerde galiba Not Afraid diye korkmuyoruz diye bir evet, kart vardı. Hakikaten Paris'te. de e, en net mesajlardan biriydi. Dünyanın dört bir yanında da vardı. Sonra gecenin, geç saatlerin New York'ta falan da meydanda toplanmış insanlar. Evet. Yani başta Fransa olmak üzere Fransa'nın tüm şehirlerinde vardı. Hı -hı. Ee, onun dışında Avrupa, Amerika'da da Hı -hı. vardı. Ee, hatta onunla ilgili bir harita da çıktı. Yani işte şuralarda toplandı insanlar buralarda lanetliyor bu terör saldırısını diyerek. Ee, o anlattığın şey de Paris'teki, Paris'teki meydanlarda. Mesela. Evet ve e, benim Twitter'dan takip et, televizyonla pek takip etmedim ben yani ne olduğum ne bittiğini çok, çok takip derinlemesine bir, bir şey yoktu başka olmadı. başka şeyler biz Hı -hı. her dünyadaki her olayı kendi gündemimizden tartıştığımız için Hı -hı. E, doyurucu bir bilgi yoktu ama anladığım kadarıyla çok değişik bir perspektiften tepkilerini gösteriyorlar. özgür düşünceye yapılmış bir saldırı yani böyle bir terör saldırısının ee, daha böyle entelektüel bir şekilde tartışıldığını gördüm ben bizde kim yaptı nereden yaptı karşıdan, nereden girdiler şuradan mı girdiler o kimdi falan filan diye konuşulurken şu yapmış olur hemen bizde bir komploculuk başladı falan belki başka yerlerde de vardır da hı hı. orada en başta işte özgür düşünce korkmuyoruz gibi net bir mesajda bütün dünya Şeyden. televizyonlarında bu vardı tabi yani Hım? bu, bu Avrupa'nın 11 Eylül'ü diye tarihteki yerini alacak diye söyleniyor. Gerçekten de aslında bu terör saldırısı falan tabii bir taraftan o şekilde değerlendirilebilir ama bir katliam. Tam evet, anlamıyla katliam. yapılan şey tam anlamıyla bir katliam. Katliam. Hele o 42 saniyelik bir video var. Ee, izlediniz mi bilmiyorum. O, özellikle işte bu saldırının e, gerçekleşme anından hemen sonra. Hı hı. E, mesela Fransa'da yayınlanmamış ama Türkiye'deki televizyonlar çatır çatır yayınladı. Onu yazdık. E, tam bir polisin kafasına sıkılma yerde yatan polisine evet. yaralanmış polis bir de polisi. galiba kaçarken giderken oluyor ama en son uzaklaşırken yapıyor ben fotoğrafını gördüm ee, bir kez daha da ben artık bu görüntülerden bugüne kadar çok ustaca kaçma yolunda geliştirdim kendimi ama yakalanıyorum gene yani işte kaçma şeyin yok zaten yani çünkü bu e, ya bütün dünya televizyonlarında vardı bu dediğim gibi Fransa'da mesela yayınlanmamış bu ama ee, bu görüntüler ee, hatta de aynı şekilde o arayı kesip o 42 saniyelik videonun başını ve sonunu vermiş verdi. Ee, dün bütün televizyonlarda bu vardı ama tartışma şeyi çok farklı. Yani nerede durduğu, nasıl bir kere 12 kişinin hayatını kaybettiğini öldüğünü ee, ve işte 11 tane de yaralı olduğunu hatta yaralı sayısının artmış olabilme ihtimali de var. Dünkü bilgi bu. 11 yaralının olduğunu biliyorlar ve bu bununla bir gerçekten işlem bir şekilde üzülerek başlıyor konuşma. Ama burada Türkiye'deki e, basın ve medyanın ele alışı böyle değil. Böyle Mediye değil hakikaten. Yani. Onu görmek de çok acıydı yani. Çok bir, acı bir, evet. E, insani kısmını hemen bir kere rakama indiriyoruz. 11'de 12 oldu falan gibi. Ondan sonra alıştığımız şekilde tartışıyoruz ve bir şekilde ustaca onu Galiba herkesin bildiği de o olduğundan kendi gündemimize çekiyoruz. Hı hı. Yani Cemebi mi tartışması esnasında evet, bunu çekildi. da, araya... o, o nasıl oraya, yani Oktay anlattı ben onu da. Oraya çekildi, orada değiştirdik zaten biz kanalda. Nasıl yani... geldi oraya diye düşünüyorum ama sonra nasıl geldiğini biliyoruz yani. Yani o televizyon kanalında o konuşan kafalar var ya, hı hı. konuşan kafalar galiba o televizyon programlarına tartışacağız bakalım neyi nasıl e, savunşturabilirim, üstte nasıl çıkabilirim diye oturuyorlar galiba o koltuğa. Yani o konuşan kafalar. Yani o yüzden e, o artık şey olmuş e, içgüdü. İçgüdü olmuş. Programcılarımızda da bu var. Hı hı. Yani televizyon programcılarımızda da bu var. Neyse olaya şey yapacak olursak e, Charlie Hebdo Merkez Binası'na bu saldırı e, üzerine e, pek çok e, işte başta Fransa Cumhurbaşkanı olmak üzere ee, pek çok dünya liderinden de lanet mesajları geldi. Ee, Dün gece yakalandı, yakalanmadı şeyleri, bilgileri bir geldi. Bir İlk başta bir yakalandı. Şey ee, liberation galiba. Yakalandı, e bilgisi geçti. Sonra hemen Dışişleri Bakanı çıktı. Hayır yakalanmadı diye bu açıklamayı düzeltti. Ee, ama 3 isim dolanıyor ortada. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin. 3 ismi dolanıyor. Bir şekilde... E ölen kişilerde bir tanesi genel yayın yönetmeni hı hı. E, yayın yönetmeni Stefan çok önemli karikatüristler evet. çizerler Türk e, dostu olarak tanınan ünlü çizer e, George Wolinski de ölenler arasında evet, İstanbul'a gelmiş hatta İstanbul'a geldiği zamandan fotoğraflar da paylaşıldı hı hı. E, ve de yazı işleri toplantısı sırasında oluyor bu saldırı yani bütün Zaten ana çok, kadronun acı... bir ara... Da olduğu yere. Evet normalde Charlie Hepton'un e, binasında o kadar kalabalık olunmuyor. Sadece işte e, çarşamba günleri o kadar bir arada oluyormuş herkes toplantının yapıldığı o binanın en dolu olduğu gün bunu da bilerek bu da hani planlı bir şey olduğunu gösteriyor. E, o yüzden Çan öncelikle çok üzgünüz. 12 e, ölü ve o kadar yaralı e, olduğu için ve lanetliyoruz. Başka da söylenecek bir şey yok herhalde. Biz de bu e, konu hakkında bilgiler almaya devam edeceğiz. Çünkü yoğun bir bilgi akışı var uzun zamandan beri. E, Fransa'nın yaşadığı en büyük terör saldırısı diye geçiyor. Yani Avrupa'daki en büyüklerden bir tanesi de Fransa'nın en büyük terör saldırısı diye geçiyor. Zaten o yüzden de bu 11 Eylül benzetmeleri 11 Eylül ile paralellik e, kuruluyor. Mesela Madrid'de de daha önce terör saldırısı oldu. İngiltere'de de oldu hı hı. işte ne bileyim 2003 müydü HSBC saldırılarının olduğu Türkiye'de İstanbul'da hı hı. E, bunlarda da oldu ama şöyle bir farkı var e, doğrudan Fransa'nın merkezinde göbeğinde bir saldırı bu e, işte bu saldıran kişilerin o videolarda e, tek bir getirdikleri çok net görüntülerde e, ve bu Charlie Hebdo dergisinin işte o gün mesela işte işit liderinin değil mi bir bir şekilde Twitter attığı, onun öncesinde işte Hazreti Muhammed'le ilgili bir takım şeyler yaptığı bu bunları hepsini toplayınca bu Madrid işte İngiltere ne bileyim bu İstanbul'daki saldırılardan bir fark olduğu ortaya çıkıyor yıldır zaten düzenli tehditler alanda bir dergi, dergi. Evet. Ee, hani böyle bir güvenlikle ilgili bazı açıklar da var elbette ama bunlar tabi son konuşulacak şeyler en başta e, konuşulacak şeyler ayrı. Biz bir kez daha lanetliyoruz bu saldırıyı. Yani pek çok da karikatür geldi bu saldırıdan sonra yine e, onlar da yayıldı zaten e, Twitter'da e, bu saldırıdan sonra e, ifade özgürlüğüne yapılan saldırı ve e, terörü lanetliyoruz diye e, böyle de bir duruş var. Şahali Epto dergisi de aslında ee, çok da köklü bir çok köklü dergi. bir dergi yani, yani bizdeki mizah dergilerinden yola çıkarak anlamakta zorlanacağımız kadar radikal bir muhalefet dergisi aslında hı. yani tamamen varlığını ifade özgürlüğü i̇fade üzerine özgürlüğü kurmuş bir hı hı. E, dergi hani bir bunlarla bir bunlarla uğraşalım bunlarla uğraşalım diye değil aslında her şeyin mizahını yaparız biz ve bu konuda da özgürüzü altını çizen ve bununla e, hayatını devam ettiren e, bir dergi. Buna yönelik bir saldırı olduğunu e, şu anda herkes biliyor. Zaten bu bu evet, algılandı. Fransızlar, yani bütün dünya e, özgür ifadenin olduğu dünyadakiler bu saldırının işte dergiye değil özgür ifadeye yapılan evet. bir saldırı olduğunu düşünerek bir araya geldiler. E, sloganları o yöndeydi. Bu e, Uzun uzun konuşacağız önümüzdeki günlerde bambaşka asımlar da konuşacağız diyelim modern Sabahlar'a devam ederim modern sabahlar modern sabahlar radyo modern, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler gündem'e bakıyoruz Faro'nun çok değerlici ile birlikte. Evet hemen biz de gündem tartışmasını yapalım madem Oktay Bey. Şimdi biraz havalardan da bahsedelim mi? Herkes ondan bahsediyor. E, Radyoyu açtık hiç havalardan bahsetmiyorlar e, bahsetmiyoruz. insanlar Ankara'da şurup gibi mı? bir hava var. E, güzel açık bir gökyüzü ve sıfırın altında yani nakıs dereceler dediğimiz e, 11 dereceyi e, sabah itibariyle i̇drak ettik. idrak ettik. Ne olduğunu gördük. Burunda tatlı bir sızı. E, nefes aldığınız zaman biliyorsunuz burunun iç yapısı biraz kıllıdır. Kuruyor, kuruyor e, cins mu cinsiyet sizin kıllıdır. E, bunu da bir kez daha belirtelim. Lütfen. Bunun içi kıllarımız e, e, doni. diken diken, <gülüyor> diken Yine ben, ben kadınların burnunun içine daha az kıllı olduğunu düşünüyorum. O, o senin güzel görüşün. <gülüyor> e kazınların... sen gördün mü Fahir? Hiç, ayrıntı bakma şansın <gülüyor> oldu mu burun? Belki <gülüyor> bunu bir doktora sormak lazım. Bir cerraha ya da ne bileyim bir kulak burun boğaz uzmanını. Meteoroloji şöyle diyor. Ne, ne diyor? Dinilmiş? Bugün mesela çılgın hava sıcaklıklarına ulaşacağız. Eksi -9. E 9. Çılgın e -9. mı demiş meteor? <gülüyor> <gülüyor> mesela Eksi 9'a kadar yükselecek. Oh be iliğimiz kemiğimiz ısındı. Eksi 15'imiz var gece tatlı. Ege Bey bu soğukları ne soğukları deniyor? Sibirca. Sibirca veya e karpuz çatlatan soğukları dediğimiz. Ama önümüzdeki pazartesi artık ne yapacağımızı şaşıracağız mutluluktan. Çünkü... Çünkü 4 derecelik hava sıcaklığından bahsediyor. Çılgın, çılgın vallahi çılgın ama ne güzel. Bak ne normalde 4 derece o mutluluk? O... mutluluk mu? 1 yani hafta. Ne kadar sürer? Tadına çıkarabildiğin kadar Oktay. 4-5 saat sürer bazen söyleyeyim o. Böyle deme 4 derece vallahi candır. Şimdi sıfırın altında 11'i görünce herkes bir şey idrak ediyor böyle 0 dereceleri, 3 dereceleri falan ay çok soğuk, bilmem ne, ayaz ay falan filan diyordu. Ee, şimdi ne demekmiş? Demek ki 3 derece, 4 derecede o kadar aslında ayaz değilmiş. ımıl ımıl. Buradan 15 derece sıcak bir hava sıcaklığı düşünün. Vay be. Vay be. Birden atmış gibi Oy, ediyorum, Burada şey yaşarız. Ne denir ona? Ekvator bahar etkisi, coşkusu. bahar etkisi değil. Vallahi mümin ona ne deniyordu ya? Ne? Egzotik e e demenizi istiyorum. Ekzotik. Tamam. egzotik bir hava sıcaklığına oluşacağız hafta başı itibariyle. Bu kadar soğuk olmasının, tabii da bu kadar gösteri gösteri soğuk olmasının bir faydası da e, yanlış giyinme gibi bir durum kimse yaşamıyor. Herkes üst üste giyebileceği her şeyi giyiyor. Şimdi mesela böyle e, önüm, geçen hafta ben yanlış giyindiğim günler oldu. Aa yanlış giyinmişim dedi. Bir yere sığındım. Şimdi evden çıkarken her şeyimizi giyiyoruz üstümüzde. E, o yüzden şu üstündeki şeylere bakıyorum da her şeyim dediğin şey çok güzel biliyorsunuz Gökhan'ın sevgili Gökhan'ın bir şarkısı vardır her şeyim diye yerine sevemem <gülüyor> diye de çok güzel Gökhan dediğin? Gökhan sevgili Gökhan şey ya işte yerine sevemem Gökhan kırdar mı? Gökhan kırdar doğru cevap oldu yerine sevemem. Faytonlu sanatçımız Faytonlu. var Faytonlu evet çok güzel bir şey demeye çalıştım Faiz kusura bakma soğuktan anlamadım <gülüyor> ben biraz anladım ben her sanatçıyı şey yakalamam aklıma her şeyim geldi ya güzel şarkılar vardır her şeyim diye yani lütfen Burada hep şarkılar konuşuyoruz. Yalan mı? Neler oluyor bakıyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. NASA'dan gelen açıklama var. İsterseniz NASA'dan ona bakalım. NASA'dan gelen açıklama ilk sıradan Çünkü dünyadan girdim. bir hayır yok. İsterseniz uzaya bakalım. Doğru valla. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi. NASA mı? 3 ha, ha, tane NASA. gezegen bulmuşlar. Ne üçü? Kaç? Yaşama, yaşama elverişli koşullara sahip olduğuna inanılan. <gülüyor> i̇nanılan burada önemli kelime. 8 yeni gezegen keşfettiğini <gülüyor> açıkladı. Yemin ediyorum giderim. En önde giderim. Dünya bana biraz artık baydı gibi... Baydı. Evet, Tam kelimeyi bulamadım ama baydı. Bir de çok soğuk. <gülüyor> yani Valla soğuğu da değil Oktay. Yemin ediyorum şu hava sıcaklığına ben fitim. Razı mısın bu hava sıcaklığına? Fit'i fit'i giderim hiç şey yapmam yani. Ben dün bir film seyrediyordum. Gece adam böyle uyku tutmuyor adamı. Gidiyor böyle kafelerde çay şey içiyor, kitap okuyor falan. Ondan sonra... Equalizer şey, mi? <gülüyor> Çünkü Ondan sonra kafede şey çay oldu. içen tek adam var film. <gülüyor> şey dedim, Aa, gece tişörtte geziyor adam. O kadar kıskandım ki adamın gece tişörtü geziyor. Çünkü gezmesine. akşamleyin o gittiği kafede bir yakıyorlar vallahi o var ya. O yakalardır Yerden ısıtmalı bir taraftan da kombiyi körüklemiş adam. 60'da yakıyormuş. Ama sokakta da öyle dolaşıyor. Gösteriyor Demek mu filmde bazı kombinin yerlerde 60'da yaz... olduğunu? Tabii canım kombide, kombi adam, adam diye şey filmde... diyor içeri gidiyor siparişini veriyor. Ondan sonra gidip şey yaparken adam orada kombiyi böyle 40'tan 60'a getiriyor. 40 60'a getiriyor. 60 getiriyor. Vay be. Neler neler ya millet neler neler. Ceycecerya ki. Vallahi sanat. Yok ee? bilimciler bu gezegenlerden Kepler 438b ve Kepler 442b'nin şimdi de güneş sistemi dışında 438b nereden geçiyor yok 438B. Philistin sokaktan ABM geçer abi, Aşağı Christen. iniyor. 114 oradan gider Arjantin'den iner Tunalı'dan devam eder. Kenedi Tunalı'ya çıkıyorum. Evet güzelmiş. Ee, Dünyaya güzel bir gezegen. <gülüyor> en çok benzeyen gök cisimleri olduğunu açıklamış NASA. Tipi mi? Ee, tipi benzesin de huyu benzemesin be Oktay Yüzeyi Büyüklüğü falan nasıl? Yüzeyi yüzeyi. Yüzey, ee, nasıl benziyor? Yüzey, yüzey demiş. Suyun sıvı halde bulunduğunu çok, çok güzel gezegenlerde. Çünkü mesela sıfırın altında 11 derecede biz bakıyorum etrafta suyun sıvı halde bulamıyoruz. Bulaman. <gülüyor> Ve bu gezegenlerin yüzeyinin aynı dünya gibi kayalık olabileceğini Şat söylüyorlar. Şatkan. İlk sen mi gidiyorsun? İlk ya? ben gidiyorum. Hangisi de Fahir? 438B mi? 442B mi? Oktay 442 çünkü Konya'nın plakası. 442B'ye gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani sana da bir jest olsun. Doğru bu. 442 Konya sayılır. <gülüyor> Evet. Onun yüzeyi zaten biraz düzmüş. 38 daha kayalık gibi. 442 düm düzmüş. Vallahi Böyle giderim. Bakıyorsun. Yemin ediyorum giderim. <gülüyor> Bu gezegenlerin yörüngesinde yer aldıkları kızıl cüce yıldızlardan aldıkları ısı da. Dünyanın Tatlıymış. güneşten aldığı ısı oranına Eşit. oldukça yakın. Aa, Aa, cüce cüce de, yıldız. Güneş de cüce yıldız değil mi? O yüzden bize cüce yıldız lazım yani. Tabii canım cüce yıldız. Güneş'e Yaşen cüce, cüce, cüce yıldız demek de ayıptır. Bir o kadar o kadar emeği var güneş üstümüzde. Ne sizin bu güneşe şeyiniz ya? bu Kapmamız da, mı? E, ne demeye getiriyorsun? Bu sabah bize. da Ege aynı şekilde güneşin haksızlığa uğradığını düşünerek bana isyan etti. Çünkü o zaman şey... güneş güneş dediniz çok güzel bir şarkıyla devam edelim. Güneş'in doğuşu... <gülüyor> Peki. Şarkılardan türkülerden program yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> taksi şey dedim. Ne çok anımız oldu yani. Sizin üç çok gün, fazla taksi anası birikti Hiç gün taksiye evet, geldik. Ne çok Yemin ediyorum var. bu artık sizin taksiye binmenizi yasaklıyorum. Yeter artık. Binaların arasından sızan güneşe bakıp Ege şey dedi. Aa güneş var falan dedi böyle. Taksici. Ne de dedin ki sen ya? Aman dedim. 40 Ege... yaşına geldin hala güneşe bu hayranlık bu. Güce ya tapla. Neye, ha, neye hayran olayım? Aya mı? Neye faydası var aydın? Aa öyle deme. Met cezir diyorum sana. Başka bir şey demiyorum yani. Güneşimiz güzeldir. Aman dedim güneşe dedim inanma dedim. Bu dedim yalancı güneş dedim. Taksici de saydırmaya başladı güneşe ya. Bir insanlar bu kadar şey olur mu ya güneşe karşı? Saydırmadı canım o sana destek verdi. Ağzı sen... içinde dedi ya. O bir daha onu anlamadık ya orada. Evet, evet iki için. defa dedi. Biz anlamadığımız için iki üç defa falan <gülüyor> Ama sen şey dedin onu demeseydin. E, güneş öyle denmez falan filan dedin. İlk başta sana küfre girer, doğru. Güneş şöyle denmez. Güneş kutsaldır dedi Ege. <gülüyor> Sa saygı duy biraz dedim. Ha. Kutsaldır demedi de demeye getirdi. Vallahi dikkat et Ege. Ondan sonra pardon ben de... da yani inanca biraz saygı göster Ankara'da bir falan. takside olduğumu e, hatırladım ve tebe ettim. Tövbe et güneşe fobya. hiç. O, o güneş güzeldir yani. Siz, hiç... sen de yeter bir güzelleme yap yap sabahtan beri. Belki bizim sokağı bile eritir. Yalnız ısıtıyor biraz güneş. Isıtıyordur. Yani, Isıtır tabii. Moral motivasyon verir. Ya ortam çok sıcak olduğu için ısıtıyor. Mesela sen de ısıtıyor olabilirsin. Hayır. Çık <gülüyor> dışarıya mesela. Şöyle bir dur. Çevreni biraz tamam, ısıtıyorsundur yani. Tamamen tabii, tabii tabii. Benim mesela e, şu anda reklama girmemiz lazım. Ama ellerimi sabit bulunduğu yerden çıkarmakta zorlanıyorum. Nerede duruyor? Söylemeyeyim. Dinleyicilerimizi de gözlerine. Burnunu kullan abi. Ne için? Baksamak iş mi? Rıza silahlı poda gibi mi yapayım diyorsun? He, yap. Öyle bir şey yap. İyi o zaman öyle yapayım. Sevgili dinleyiciler yeni saate giriyoruz. Heyecanlıyız hepimiz. Bakalım nasıl bir saat olacak. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Pat Enver Radyo'nun modern sabahlar devam ediyor sevgili severler Esprilerle, şakalarla buyursunlar. Buyuralım, buyuralım. Biraz güzel, dünyada güzel şeyler de oluyor. Dünya ee, dışında da güzel şeyler oluyor, söylüyor da adam. Evet, oluyor canım. Biraz da şimdi dünyanın da hakkını yemeyelim. Ben dedim ya baydı dünya diye. O kadar da baymadı. Bazı umut ışıkları da yanıp sönmekte. İsterseniz o umut ışıklarını hep beraber bir göz atalım. Hadi bakalım. Atalım. Bit artık 2015. <gülüyor> <gülüyor> tamam Ege bitecek o da bitecek hiç merak etme Monaco prensi Albert parantez içi 56 eşi prenses Charlie'in parantez içi 36 ile 10 Aralık'ta bebeleri dünyaya geldi Allah analı babalı büyüsün sağlıklı sıhhatli hayırlı evlatlar nasip etsin ne diyelim e, Sezeryanlı dünyaya gelen ikizlerden kız olanına Gabriel erkeğe de Jacques ismi verilmişti buraya evet. kadar sorusu olan hiç bunlar zaten bildiğimiz şeyler bildiğimiz şeyler dün Prens ve eşi... E, isimleri değiştirmek karar <gülüyor> Yok, Sarayın balkonuna çıkıp e, Monaco halkına bebeleri gösterdiler. Bu sarayın balkonu doğrudan Monaco halkına mı bakıyor? Tabii. Bir şey diyeceğim sarayın balkonu çok esiyor ya. Yok canım yanlara cam çektirmişler. O cam kapama balkon yaptırıyor. yaptırdı mı Albert? Onu... Tabii tabii orada kapama sigara yaptırdılar. Içiyor. He? Sigara içiyor orada. Sigara içiyor tabii ya. Görme miydi o sarayın balkonu yoksa şey mi dışarı doğru mu? Dışarı şey var canım üstte Teras sun gibi sundurması biliyorsun? var. Hayır sundurması var da bir böyle... Binanın içinde mi? Yok balkon? dışında, dışında. Dışında mı? Dışında e, baya cam kapama Ama ısıtıcı cam falan da koymuşlar o zaman onu. Yok yok marka veremiyorum ama ısıtıcı da koymuşlar. Çünkü Albertin şey fikrini biliyorum. Eğer balkon gömmediyse cam yaptırmanın hiç bir anlamı yok. Doğru. Peki, Peki bir şey soracağım. Bu önde bahçe büyük. Mesela Buckingham'ın önde yayla kadar bahçe var. Orada pa çıksan da anlamazsın. Park yani. var. Ya yani ney parkıydı o? Regents Park o muydu? Yok Hayır, değil. Queen's Park var. Queen's Park, Park var. Ama şeyde yani balkonla saray kapısı arasında da bayağı mesafe Dünya var. Mesafe. Bit, bit kadar bebeğin nesini e görürsün canım, ki? Monaco Prense, Prensli dediğin şey, Monaco dediğin şey sanki affedersin bizim mahalle kadar. Affedersin bizim site kadar yani çok Doğru. özür dilerim. Biz de bir prens sayılırız nihayetinde ama ortaya çıkmıyoruz biz de Monaco prensiz diye. Ben de, Çam... Zaten bu soğukta çocuğu da çıkarmıyor. Ben yani. de Çamlık Prensiyim yani. Hiç bundan size bugüne kadar bahsettim mi ilk kez duyuyorsunuz Çamlık belki. Çamlık Prens'i Atlas ya ama. Çamlık o tabii yani Prens'in oğlu Prens. Benim prens olmak için <gülüyor> prenses ihtiyacım Prensesi yok. yok. Benim babam ben prens. Zaten prensin oğluyum demiş. Prensin oğluyum. Balkonundan... <gülüyor> Keşke Harry öyle yazsa ya. Göğüslerini <gülüyor> gere gere gere bebeleri gösterdiler Gabrielle ile Sarkıtmışlar mı? Yok sarkıtma yok. İyi ama ee... balkonda çocuk göstermek de çok Michael Jackson da yapmıştı. Kırkı çıkmış oluyor mu bir dakika? O sarkıtmıştı ama işte o. Sarkıtmıştı. Yanlış tutmuştu. Çocuklar kırkı çıkmadan çıkarıyorlar ve siz hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunlar hiçbir nasıl? Hiçbir zararını görmedik demiş. Biz ee... de Ali'ni 17'sinde çıkarmıştık 17 gün Balkona gündür. mı? Balk Balkona çıkarmış. Kimse bakmamıştı. İyice böyle şey. Bizim eski apartmanda bir de içe bakıyordu ya balkon. Hmm, i̇çe apartman. bakan balkon. Ee, Yalınız burada bir, e, bir şey saptamayı falan. söyleyeceğim. Saptamanı çok... merak ediyorum ama duyurmuşlar mı önce şu saatte bebekleri çıkaracağız bebekleri diye. Çünkü Tabii duyurmadılarsa canım. yoldan geçen de çok şey yapmıyor. Monaco Belediyesi Apollo'larından öyle anons geçmiş Monaco Belediyesi. Bugün prensimiz Albert Bey ve değerli eşleri sevgili e, Charlie. E, bugün Gabriel ve Jacques'ı e, balkona, çıkaracak balkona çıkaracaklar, çıkaracaklar saat 16.35 itibariyle. Kimse bakmasa nasıl bozulurlardı ya. O zaman toplanmışlar insanlar. Aa öyle değil Monaco hakikaten prensine de. Monaco'da e, olay yok prensine sahip çıktı e, prensine Monaco. Prensine sahip çıkıyor Pren hakikaten. Prensinin etrafında kenetlendi. Çok güzel. Güzel saat bir de tespit etmişler 16:35 e tabi abi işte tam, tam çok güzel saat tam iş çıkışı Onların, dev vitamini lazım çocuklara zaten bize de öyle demişti doktor ne ben lazım bazen balkona çıkarın demişti d vitamini güneşten ha. E güneş görsün çocuk. Monaco şimdi sen Ankara gibi düşünüyorsun ama Monaco. günlük güneşi Pihi, e, saptamanızı alalım Monaco öyle mi Monaco öyle değil Tabii mi akdeniz iklimi e, yazlar sıcak ve kurak krallık kış. deyince karlı falan olur gibi geliyor bende bakayım. Karlı krallıkları şöyle bir bakalım. İspanya krallığı pas. İngiltere, İngiltere krallığı, krallığı pas. Karlı. Var canım karlı. Ya, İngiltere ya krallığı yok. sıcak dersen inanmayın. Senin de. o <gülüyor> Gains of Thrones'dan hep. Herhalde ondan. Gains evet. of Thrones'da hep krallıklar karlı. Evet. Gains of Thrones'da öyle oluyor. Bir yerde Gerçi de var. Gerçi orada da var bir tane minbit olan krallık. Gains of Thrones'da hangisiydi o? İşte minbit, şey olan krallık diye geçiyor. her zaman çölgün şey. Sen hep şey derdin, White Walker'lardan falan kafanda öyle kalmış. Lannister'lar tatlı yaşıyorlar Ben hiç Doğru, bir şey mont şey giydiğini görmedim yani <gülüyor> Ya hakikaten onlar böyle Hep sürekli don paça geziyorlar Ama ya. Onlar, onların sarayı şey Yerden ısınıyor Yalıtımı iyi e Tabi taş bina bir de hmm. Mesela yazları serin oluyor kışları sıcak oluyor, imıl imıl oluyor Tam tersi Prens Albert saptamama geçiyorum Buyurun. Evlilik dışı iki çocuğu da var biliyorsunuz hı hı. Hiç Onları, onları balkondan atmış Onları hiç göstermiyor <gülüyor> Yani hiç göstermiyor. Ama bunları böyle göğsüne gele bunlar da bebelele diye. Evlilik içi çocuğun tadı da bir ayrı, ayrı oluyor. oluyor onlara da araba aldı. ayrı. Onlara da araba aldı. Oyuncak araba aldı onlara da. Cık, Vallahi olmaz sinir mı? oluyorum ya. Böyle çocuklar arasında ayrımcılık ayrımcılık yapmak. İlla balkondan göstermiş mi lazım? Yaparken iyiydi yani. E yani. Aynısını Brad Pitt'le Jolie de yaptı. O merdiven aile fotoğrafı vardı. Siyahları arkaya, sarışınları öne çıkartıyor şey yapmışlar. Üveyleri özleri diye mi ayırdılar onları? Vallahi hem üvey öz hem de ırkçı bir şekilde ayırarak. Vietnamlı, nerede Vietnamlı? Vietnamlı bir öne geçsin. Arapları en arkaya koy diyor. Yazık o çocuklara da ya. Pisler. Pisler değil yani böyle böyle düşünüyorlarsa pisler. Ama ev içinde hiçbir ayrımı yokmuş. Tabii. Hepsine mesela He bir tanesine bir kamyon mu yolu. alındı? Hepsine. Hepsine kamyon alınıyor mesela. Ne kadar güzel. Damperli kamyon. Bu koy bir kenara bu bir umut ışığı olsun. Tamam Al abi. sana bir umut ışığı daha. Bit artık 2015. Ulan umut ışığından bahsediyoruz. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Allah Allah. Otolatiyi aldı adam. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber parantez içi 20 biliyorsunuz sürekli olarak bir don markası giyer. Burada don markasının ismini veremiyorum. Donlarıyla meşhur bir marka kendisi. Hı hı. Ee, i̇şte Ronaldinho'da giyerdiği şeyde giyerdiği Ronaldo Ben donda mu? marka hiç bilmiyorum Aa, ya. donda marka Geleceğe önemlidir. dönüşteki çocuğun giydiği don mu? Bakayım. Donla bir fotoğrafını alalım. Geleceğe dönüşteki. Uşş. Evet. Ee, evet o. Evet o. Evet aynısı. Evet o. Doğru. Yani Logo, o donlar. Da... Don'un markası lastiğinde mi yazıyor falan? Don'un markası. Zaten don'un markası başka nerede yazar? Ege? A kısmında İçinde da yazar. yazıyor Çok. İçinde yazar. Ben mesela <gülüyor> benim kendi donlarımı göstereyim sana. <gülüyor> genelde Hiç ben gösterne. donda markasız donlar giyiyorum. Ben de şu anda orta Bir şey soracağım. Senin donlarını Bürge mi alıyor yoksa sen kendi hür iradenle hür ve bağımsız donlar kuşağında gidip kendin mi alıyorsun? Yani ben senin... Bürge böyle çıktığı zaman bana da gelirken don alır mısın diyorum. Yani, bana da gelirken don tişört alır mısın? Don ihtiyacınızı e, Bürge'ye mi Sizin donlarınız Oktay Bey çok özelinize girmek gibi olmasın ama donlarınız dükkandan mı çekmeceden mi? Çekmeceden Oktay. Çekmeceden hep Dükkan ben alırım. dediğin ne dükkandan alırken. Dükkan mi? ilk satın alınmış Dükkandan. Bizim kendi dükkanımızdan bahsetmiyor. Değil, ha hayır. ben neden söyle Alışveriş Dükkanlı merkezi. bir tane ciddi çekmece var ya. ya orta Oktay'ın Oktay don donlarıyla <gülüyor> dolu olduğunu düşündüm. Bir huzursuz oldum yani. Hayır değil canım. Hepimizin bir çekmecesi var. İstediğini koyar adam. İster donunu koyar. Affedersin. Burada dile getirmek istemem Özel hususi neyi varsa aklına göre. Şu anda üretimde olmadığı için rahat rahat marka verebileceğim. Dondon diye bir marka var. Mesela onun markası. Oktay arkası... Satıldı o. Yurt dışına satıldı. Dondon don çarpı iki diye geçiyor ve şey de oldu artık. <gülüyor> Deli misin sen ya? Onun markası dip tarafında yazıyor mesela. Don don marka don mu giyilir Oktay ya? Don. Ne giysin adam? 40 yesin? yaşına geldin vardı artık. Vardı bir zaman. Yok şu anda yok keşke olsa Bundan sonra donuna ihtimam göstermeyen erkek görmek istemiyorum. Donlarda marka ararım arkadaşlar. Özellikle bu Üstündeki havada. Üstündeki hırkana montuna bir şey demiyorum ama donuna bakarım. Bundan sonra sabah geldiğinizde ilk işiniz don, donlarınızı don. don kontrolü yapacağım. Cumaları yapalım onu telefonları söküp temizleyelim falan bir de en son şey don kontrolü, kontrolü yapılır. Don Bazıları bunu doğum kontrolü olarak algılayabilir. Hayır efendim. Hayinlik olarak görebilir. don kontrolü. E, e, donu... Sık sık bu markanın çamaşırlarını giyip böyle donlarla poz veriyordu Justin Bieber. Evet, ben de bu donları iyi ben bu reklamda oynamak istiyorum diye. Tamam. En son kabul etmişler don reklamının Hadi yüzü olmuş. Vallahi gözü aydın. Don reklamının yüzü olunmaz. Don, <gülüyor> don, don, don reklamının tavsiyesi olunur. Şey Diğisi olunur. Kanada Kanadalı don reklamı. Kanadalı. Şimdi ama sizin mesela bir şeyin yüzü olmak isteseniz. Hı hı. Bir şeyin. Hı hı. Bir giyim eşyası diyorum. Ha, giyim mi? Giyim eşyası. Ben çok güzel makyaj gibi düşünmüştüm. Kuyum mu ben. giyim mi? Ee, ben giyim olurdum. Çünkü Oktay'ın elleri de zariftir biliyorsun. Kuyum ben kuyum. Tamam. Hangi ya beyim, marka Ya özelliğin markanın yüzü veya ayağı olamam. Çünkü dünyanın en çirkin ayakları bendeyken. Sen Biri ne markanın? Ne nasıl, marka? Marka evet, veremiyoruz. Bir, Me, spor yani, ayakkabısının. E tamam ayakların görükmüyor ki içinde. Bu ayakları bile saklayabiliyor gibi bir slogan olabilir mesela. Yanda mesela benim ayağım. içe basıp basır. Sonra ayakkabıyı giymiş halim. Bak ne kadar güzel oldu. Ve iki hafta sonraki hali yamışmış. Yamışmış. Hayır. Bunu da bu hale getirdiyse. Uzaktan çekerler abi. Mesela, mesela ayakkabı görünmez. Hayır ayakkabıyı mesela yakına koyacaklar. Hah, fotoğraf çekimi. Sen bayağı gideceksin. Ha, ayakkabının içindeymişim gibi. Öyleymişsin <gülüyor> gibi bayağı uzaklaşacaksın <gülüyor> ama yüzün falan belli yine. Ne olur yani? Ben onu Bence tercih ederim. sen şey mi diyorsun? O, firma... o seni sürekli giydiğin o ayakkabıların. Rahatsız ama düz ve Hı -hı. klasik. Evet. Onun hiç reklamı olmuyor ki ya. Onun bir şey yüzü yok yani. Var/var. Slash Hem vardı. Hem de Slash'ın altında kendi ismi yazıyor. Aa ne kadar güzel. Canım bizim ajandaların üstünde de bizim adımız yazıyor. Gerçi Sizin sana ajandana. o ajandadan gelmedi. Ya gelmedi yani gelmedi özür dileriz. Sevgili <gülüyor> kusura bakmayın. Evet, Burada da bir ayrımcı. <gülüyor> evet bu konu açılmamıştı bana. ya. Mi, mi, mi, mi. E, çünkü güzel bir firma bize ajanda yaptırmış. üstlerinde güzel ismimizi yazıyor. Oktay Demirci, Fahir Önç. Güzel bir üçüncü ajanda aradı ama bir de öbürü diye bir tane <gülüyor> daha yapsalardı bari. Öbürü. Bir, bir de diğer üstünde de öbürü yazsın. Diğer arkadaşa diye. Ya da bir top tek sisir ne kadar güzel olurdu. İşime gelir. <gülüyor> <gülüyor> pis pis ondu. Pis ondu. Yüzüncüden Fahir düşe yazdı. Vallahi, e, yani sandalyen, Vallahi e, şeyle, fızlama, sandalyenin sandalyenin kendiliğinden mi fısıldadı? Vallahi bu şey fısıltı sandalyenin sesi değildi. Hayır, pis pis pis pis. <gülüyor> Galiba pis, pis, soğuktan hidroliği bozuldu sandalyenin. Vallahi sandalyenin üstüne rap diye düştüm indim ya. Ama faire dikkat hayır, Siz de mesela bir şey istiyorsanız, bir şeyin yüzü olmak ya da başka bir şeyi neyse. Ben o ayakkabıların yüzü olmak istiyorum. Kimle konuşmam lazım? Ha onunla bir de poz vermem poz lazım. Poz ver işte Instagram hesabına. Gel, gel var. yapacağım. Çek çek koy. Çek çek koy ege. Lütfen. İstediğin kadar çek aslında çektiğin kadar koy bir markanın yüzüymüş gibi davransam da olur ya Nerede? ortamlarda davranacak. Bu adam da bunlar sponsorluk almış Aa, falan Ege'nin var, Ege var aslında Ege'nin bir yüzü olduğu marka var Chevinion Ege Kayacan diye yıllarca geçti Chevinion markasının <gülüyor> bu seneki 2015 Aa, bir şey Gel artık üstündeki 2015 de Üstündeki de mi? Üstündeki mi senin? Yok, Yok değil Başka bir marka Bunu O Bunun yüzü olmak istemem Ama Ege sen tamam Chevinion'la artık özdeşleştin yani e, yıllarca Oktay zaten bir. de Euro. Don Don marka donlarının yeni. Ben Don Don markaya vallahi şey yaparım yani. Ay ben de ne? Çünkü yapsam... sadece Don Don'un donu yok. Ben bir alternatif şeyle mesela... geliyorum. Ben Sütyen yüzü olacağım. Yün çorap. Mesela o o, o üretimi de Neyse, var. Neyse gene kaynadı iyi Adedim. oldu. <gülüyor> Sen Sütyen yüzü olacağım dedim Faiz. <gülüyor> Sütyen Yani çünkü hep herkes der ki bunu kadınlar gel. Faiz. Yani, ne alakası Yani Unisex sütüyenler bence. Hani böyle sporcu kızlarda giyiyorlar ya yarım. Atlet. Belleri ortada da ya, tamam, atlet gibi şey, de. Yüksek atlamacılar falan gi, Atletizmciler giyiyor o Yüksek mu? atlamacılar ya adamın gözündeki <gülüyor> şeye bak. Yüksek atlamacılar giyiyor yarım. Çok güzel bir de onlar zıplayınca böyle yukarı sıyrılmıyor Çünkü atları lastikli Gözümde başka paneli. sporcu canlanmadı ya. Kim başka ne giyiyor? Ya normal Atletizm spor işte salonuna giden ya. insanlar da giyiyor Ege. Ben spor salonuna mı gidiyorum? Nereden Senin herkes eşofmanlarını çekip gitmiyor yani. Ne giyiyorlar oraya? Böyle dar dar böyle üstten benim şey onun markası olabilir onun yüzü olabilir markası değil de. Ay spor malzemesi yüzü olacak kadar da şey olmadım yani. O kadar yüzsüz değil. Bir markada şey değil sporla en alakasız adamı bulalım da ona şey yapalım. Ay da. buna bile giydirdiğinize göre tam saçmalama. Ters, ters, reklam, reklam, ters reklam diye bir şey var ya. Yani yani, Metin Şen Türk eskisi. ters reklamı bir açar mısınız ben tam <gülüyor> reklamcılık dünyasına yeni girdim de. <gülüyor> <gülüyor> ters reklam şöyle mesela, mesela. E, sporda beni kullanmadım. Evet. Mesela bu en ters, ters Çok Başka ters. bir örnek vermek gerekirse mesela avcılıkta beni kullanmadım. <gülüyor> mesela. Ege senin Başka herhangi bir reklamda... alanda kullansak baya ters oluyor. <gülüyor> Her şey terse gidiyor yani. <gülüyor> terse girdi. Ee, ben ellerimi çıkarayım mı? Ben de. Bence çıkar. Şey Vallahi ben de çünkü yeterince ısındı. Bence reklama girmek için yeterli sıcaklığa ulaştık. Çünkü hani elimi çıkaracağım. Ondan sonra tekrar sok falan filan olmuyor öyle. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Biraz gel radyonuzda yeni Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler diyor da nereye kadar saat neredeyse 10 oldu Birazdan hepimiz çıkıp güneşin altında dans edeceğiz. Ve bizi bir daha hiç bırakmaması için yalvaracağız. Güneş değil mi? Lütfen bana uyun bu sefer. Tamam nasıl dans tamam, edeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Uyuyalım mı? Uyun. Benim yaptığım hareketleri yapalım. İmama uyun derler ya. Güneş bizi hiç terk etme gibi. Bizim şu anda imamımız Ege Kayacan. Ege'ye uyun. <gülüyor> Buyurun efendim son haberleri. Son haberleri verelim. Ben pek ee, anlamadım. Ne olduğunu sizinle Bakalım paylaşmak ve anlamak istiyorum. Evet. İngiltere'de geleceğe dönüş filmini anısatan bir buluşa imza atıldı. Nokta. Ee, şimdi, şimdi burada şöyle söyleyeyim nokta geleceğe dönüş filminde hani nasıl gelecekten haberler böyle teknolojik bilmem neler var böyle bir gelişme Geleceğe mi? dönüş ama aslında geçmişti ya. İlk film, ilk filme mi gönderme? Yoksa üçüncüsüne mi? Üçüncüsüne. Üçüncüsü de cowboydu. İkincisine o İkincisinde zaman. İkincisinde gelecek diyorlardı. Evet. Ee, ikincisine Çünkü o bu hani uçan kaykaylar vardı ya. Uçan kaykaylar ve şey e, kendinden kuruyan montlar. Çünkü orada havuz sahnesi vardı. Düşüyordu da. Doğru. Havuza. Kendinden bağlanan ayakkabı da vardı. Evet. Tam işte o havuz sahnesinin e, fotoğrafı var burada. Birlikte çektirdikleri ee, fotoğraflar. Şeyin Michael J Fox'un. Ee, oynadığı karakter kaykayın üstünde böyle ellerini iki yana açmış tam havuzun üstündeyken fotoğraf aha da bu kaykay diye şimdi e, şöyle diyor zayıflamayı sağlayan son teknoloji bir kaykay üretilmiş ama bunu üreten tasarımcının adı ne haberde öyle geçiyor doktor doktordur kesin kesin doktorasını Bil, yaptı tasarımcı, tasarımcı diye geçiyor ee, doktor tasarımcı nasıl ki doktor şarkıcılarımız var doktor, Doğru. doktor tasarımcı <gülüyor> mesela doktor şarkıcı ferhat, ferhat göçer örnek vermek gerekirse. Çok güzel Oktör, yaklaştığınız Ferhat Göçer. Yaklaşımınıza 10 puan ama cevabınız maalesef. Maalesef sıfır. doğru değil mi? Martin mi? Adımın Tasarımcı Martin McFly, Martin McFly Martin evet. McFly şey değil mi? bu adıydı Martin adı. McFly e, öyle mi? Tasarımcı Martin McFly bu kaykayı üretti. Amerika ve İngiltere'de spor salonlarında kullanılmaya başlanmış. İnternet üzerinden de satışta. Onu ne şekilde şey yapabiliyoruz Oktay Ve Ne yapıyor bize? 226 doları veriyorsun Biniyorsun, kaykayı alıyorsun. Kaykayın üstüne. Ben parasını değilim. Zayıflıyorsun gelim. iniyorsun. Bir geliyor bir gecede harcıyoruz. Sıkıntı yok parada da yani olay ne onu biraz bizar. Günde 30 dakika kullanıyorsun Fahir. Evde. Bir... 30 kilo veriyorsun. <gülüyor> bir artık 2015. <gülüyor> bir saatlik kayak ve sörfe eşdeğer enerji harcıyorsun. 30 dakika yapmış olmana rağmen ne kadarlık? Çarpı 2. Bir saatlik. O da senin... Ee, Karın oluyor. 100, oluyor. Ekmek baran oluyor. Ya canım 30 dakika şey yapıyorum 30 dakikada bana kalıyor kay, abi. Kaykayla vücudun birçok nokta noktası aktif oluyor. Yani bunu... Nesi olabilir? Birçok... Gelsinler evet. bizim evin oradaki yokuşta insinler. Hiç yokuşta kaymıyor. Yani şey olmuş. Hayır hayır canım o ben anlıyordum şeyi. Zaten kay. kay. dengede dururken hiç bilmediğin kasları çalıştırıyorsun. Aynısı karda yürürken de oluyor. <gülüyor> Ge. Ege sen zaten kaslarını... Oktay bu sabah bana bakmadı yokuşta inerken. Nasıl acıklı bir görüntüm varsa. Içi parça bak. Ben baktım yani gülüyor mu acaba diye. Bak hiç oralı değil. Telefonuna falan bakıyor. Herhalde görmezsem üzülmem diye. Yok dün ben yeterince izledim seni inerken. Evet fotoğrafların bile var Ege'ciğim. Dünkü fotoğraf işte herhalde gece vicdan oldu. Bir şey oldu. Ben bu sabah bakmayayım Oktay, diye. Oktay gece biraz vicdan yaptı değil mi? Dona çekti ve biraz vicdan yaptı gece, bu gece. Bütün, bütün gece o fotoğraflara baktım ben tekrar tekrar. Bütün gün... Artı gecenin bir kısmında. Daha. Ee, kaykay ne yapıyormuş? İnsan vücudunda birçok neyi? Kası. Hale kası. Bravo kası aktif hale getiriyormuş. Çünkü getiriyor. kasar ve kalp ne yapar? Pompalar. Pompalar. O yüzden 226 kas dolara Kas kasar olarak... kalp pompalar. Aa, bir dakika şey e, vücutta kaç kemik vardı? 200... 216. E, 214. 222 de olabilir. 222 işte 4 dolarda KDV'si falanla 226 dolar. <gülüyor> yani kas başına 1 dolar pardon. Kemik başına 1 dolarlık <gülüyor> bir bence gayet de güzel bir rakam. Bunca Adam yıllık bizi güzel taşıyan kapış. iskelet yapımıza da birazcık bir her bir kemiğe 1 dolar harcamak da bence çok da değil yani. Şimdi kemik sayısını yanlış söylediniz. Bir tane kemiğinizi alacağız deseler ne verirsiniz? Hangi kemiğim mi? Mesela 216 kemik vardı biz 214 dediysek hangi kemiklerimizi veririz? Üzengi kemiğini Bir tane mi, iki tane mi? Şimdi ben i̇şte Sayıya göre. Üç defa. Ya yani 3 tane de olabilir. O zaman 180 kemik var. <gülüyor> Hangi kemiği vereceksin ya? Hangi kemiği verirsin? Herhalde... Ya yani bir tane kaburgayı veririm ne olacak? Ben de kaburga veririm ya. Yani. Böylece kendim daha eğilirken ben çok değilim ya. Böylece daha iyi eğilmemi tamam, sağlar Ayaktan, ayaktan bir eklem veririm program. ben ya. Ayaktan eklem verilmez Hı. Oktay. Yönetmenimiz bitir diyor. Neyi bitir diyor? Hangi program, yönetmenimiz? Programı bitirin ve daha yüksek yerlere çıkıp bir süre orada kalın eski mi, o gibi dolmayı bekleyin diyor. Yarın sabah buluşma vaktiyle öçecekler sevgililerim. Sıkı düşüme en sıkı, sıkı Aman dikkat. Bir mükemmel <Gülüyor> bir gün olacak.